Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel aqibatu lil muttaqin Vela udvana illa ala zalimin Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah Seyyidul Mursalin Ve imamul muttaqin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşlerim, bir hayır için, hayırlı bir işin bidayeti için, besmelesi için buradayız. Elhamdülillah, zaman da güzel. Zilhicce ayına girmek üzere olduğumuz şu günlerde inşallah atamız olan İbrahim'den öğrendiğimiz üzere tevhidi iselleştirmek ve tevhidi temsil etmek adına bir adım üzereyiz. Elbette ki yapılacak her iş rıza ilahi için yapılmalı. Onun içinde inşallah yapılıyordur Ara ara benim yaptığım şeyi siz de yapıyorsunuzdur. Bir şeyler yapıyoruz, hizmet adına koşturuyoruz. Şudur budur. Ama durup bazen. Ya ben bu işi gerçekten Allah için mi yapıyorum diye sorguluyoruz. Sorguluyorsunuzdur. Sorgulamak zorundayız. Çünkü bazen Allah için olduğunu zannettiğimiz şeyler, Allah korusun nefsimiz için olabilir. Şeytan bazen ambalajı iyi ayarlar. Öyle bir kandırır ki adamı bir ömür, parmanda oynatır. Sen Allah içindir zannediyorsun. Ama şeytan öyle bir sunmuştur ki onu sana işin neticesinde ahvah edecek bir hale düşürür Allah korusun. Onun için Aleyhissalatu vesselam efendimiz insanlardan bazıları vadiler dolusu sevapla Allah'ın huzuruna geldiklerini zannederler. Ama hesap defterleri açıldığı zaman karşılarında hiçbir şey bulamazlar diyor. Çok dehşet bir şey bu. Çok dehşet bir şey. Bu dehşet şeyi anladığınız zaman siz büyüklerin son nefeslerindeki akıbet korkusunu anlıyorsunuz. Ashabın koca koca o dev adamları kim mesela? Hz. Ömer gibi kim mesela Erkam bin Ebil Erkam gibi kim mesela Sad bin Ebi Vakkas gibi gelin ikinci halkaya kim mesela Fudail İbni İyad gibi kim mesela Said İbni Müseyyep Said İbni Cübeyr gibi kim mesela hasan Basri gibi bu insanlar sıradan insanlar değil değil mi Ölüm döşeğindeyken gözyaşlarına şahit oluyor akrabaları, talebeleri. Birçoklarına sordukları soru şudur. Ey falan ölümden mi korkuyorsun? Cevap şudur. Ne ölümü? Ben imansız gitmekten korkuyorum. Ben Allah'a yürürken imanımı muhafaza etmenin endişesindeyim. Bu çok mühim bir şey. Onun için her daim yapmamız gereken şey bu. Evet hizmet hem de çatlayana kadar hem de patlayana kadar hem de gücümüzün sonuna kadar ne kadara gidebilirsek o kadar ama hepsinden öte bir niyet muasebesi bir selim niyetin muhafazası hayatımızın en asli şeyi olacak. Yoksa Allah korusun her amel tahtaya yazılan bir sıfır niyet ise o sıfırların önüne konan birdir. Ne yaparsanız bir sıfır ne yaparsanız bir sıfır tahtada var beş bin sıfır eğer başında bir bir yoksa o sıfırların hiçbir manası yok. Eğer Allah için değilse. Allah için olması sıfırların başına bir konmasıdır. Allah muhafaza işin sonu gerçekten hüsran olur. Rabbim muhafaza etsin inşallah. İstedim ki bunlarla başlayayım size söze. Niyetimizin selim olmasını Rabbimizden dileyelim. Kalp kayıyor, şeytan boş bırakmıyor, seviye kazandıkça, Değeriniz arttıkça Kulluk adına biraz olsun kaliteniz arttıkça iş bitmiyor Aslında o zaman başlıyor Şeytan büyüklerle daha çok uğraşıyor Büyüdüğünüz zaman sizler gibi muallim sıfatıyla Şu anda huzurumda olduğunuz için Bunları sizlere ve kendi asi nefsime söylüyorum Bir şekilde bir basamak yükseldikçe Şeytanla olan münasebet azalmıyor. Kalite arttıkça şeytan da kalitesini arttırıyor. Zannetmeyin ki şeytan yakamızı bırakacak. Ölene kadar bu iş devam edecek. Onunla biz bir savaşa çıktık. O savaş son nefesimize kadar devam edecek. Sağdan gelecek, soldan gelecek, önden gelecek, arkadan gelecek, bazen seni eleştirecek, sen bu işin layığı değilsin deyip sana iş bıraktıracak. Bazen seni pövföfleyecek, sen çok büyük bir adamsın, böyle küçük işlerle niye uğraşıyorsun? Daha büyüklerine aday olmalısın diyecek. Seni başka türlü sırtını yere getirmeye çalışacak. Bazen sağdan gelecek, dost gibi gözükecek. Dostane sözler söyleyecek. Bazen soldan gelecek, düşman gibi gözükecek. Ayağını kaydırmaya çalışacak. O kendisine biçilen rolün gereğini yerine getirecek. Sen ben Abdullahız, Allah'a kuluz. Allah'a kul olmanın da bir sorumluluğu, bir değeri, bir ağırlığı var. Biz de onu gereğini yerine getireceğiz inşallah. İşte şimdi biz okulluğumuzun gereğini yerine getirmek için buradayız. Suffa meclisleri dedik adına, bir meclis olsun dedik, meclislerimiz çoğalsın dedik. Elhamdülillah Mevla nasip etti. Bakın her biriniz bir halkanın temsilcisi olarak buraya geldiniz. Allah sayılarınızı çoğalsın. Derdimden girdim bu meseleye yoksa selam verecektim size ve şu anda internette bizi dinleyen yüzlerce kardeşimize. Sizler karşımdasınız, sizlere selamımı veriyorum ama beni şimdi internet üzerinden dinleyen Adana'daki kardeşlerime, Adıyaman'a, Batman'a, Adapazarı'na, Manisa'ya benim bildiklerim, Türkiye'nin dışında Avrupa'nın birçok yerindeki kardeşlerimize, Japonya'daki Barış kardeşimize, hepsine muhabbetlerimi, selamlarımı ve sizlerin selamlarını gönderiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kardeşlerim hangi işi yaparsak yapalım iki soruyu sormak zorundayız. Zaten buradan da hep o soruları duydunuz. Bir, ilke gereği biz bunu hep sorduk ne yaparsak? Bir, neden? iki nasıl? Neden sorusu işin mahiyeti ile alakalı işin içeriğiyle alakalı nasıl sorusu işin usulüyle alakalı uslubuyla alakalı siz neden ve nasıl sorularını sormazsanız yaptığınız işi tam anlamıyla kavrayamadığınız gibi o işin içini doldurma konusunda da zafiyet gösterebilirsiniz bugün farkındalık dedikleri bugün işin farkında olmak dedikleri mesele mühim bir meseledir bir işin farkında olabilmek için gerçekten yap yapılan işin ne olduğunu ve nasıl olduğunu bildiği zaman bu farkındalık gerçekleşecek ortaya çıkacaktır. Onun için biz ne yaparsak yapalım, konumuz, işimiz, dersimiz ne olursa olsun bu iki soruyu sormak zorundayız. Neden ve nasıl? Soruyoruz neden Sufa meclisleri ve nasıl Sufa meclisleri? Neden sorusuna size dağıtılan bu kitaplarda yedi madde midir, sekiz madde midir? Burada cevap verilmiş iki, dört, yedi madde. Bir daha tekrarında fayda var. Kifayet miktarı ilmi elde etmek için. Dünyaya dalıp ahireti unutmamak için. Cennetin kokusunu buralardan... Hissedebilmek için, duygu, düşünce ve eylem birlikteliklerini sağlamak için, yorgunluğa düşüp asli vazifeleri aksatmamak için, el ele verip selam yurdu olan cennete bilmek için, tebliğ ve davet ile sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için. Bu yedi madde işin nedenliği konusunda bize çok önemli şeyler söyler ben o yedi maddeyi açacak değilim. Ancak yine bu 7 maddenin içinde kısmen olan birkaç hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Birincisi biz İslam medeniyetinin çocukları, söz medeniyetinin çocuklarıyız. Sohbet bizim en asli azık. Bugün onun yerini sanal şeylere vermek için onun yerini sanal şeylere işgal ettirmek için bir çaba var görüyorsunuz adam karşı karşıya gelip iki dost olarak birbirlerinin gözlerinin içine bakarak muhabbet etmeye zamanı yoktur ama oturur bilgisayarın karşısına kim olduğunu bilmediği insanla saatlerini öldürür böyle bir toplumda ne yazık ki yaşıyoruz buradaki cemaatin elhamdülillah öyle bir derdi yok olmamalı da ama biz şu anki mevcut zemini bu zeminin bu şekilde gittiğini biliyoruz. Telefonda karşılıklı olarak lüzumlu şeylerin ne kadar konuşulduğu bir tarafa saatlerin ve dakikaların ne kadar lüzumsuz harcandığına da siz şahitsiniz değil mi? Niye o sınırsız tarifeler diye bir zıkkım çıkmış onu da bilmiyorum. Niye bir insanın sınırsız konuşma gibi bir ihtiyacı olsun. Bir insan telefonda bir dakika iki dakika üç dakika bilmem yaşayanlarınız vardır. Mesela yaşı benden büyük olanlar çok iyi bilir. Biz çocukluğumuzda ona şahit olduk. Üç dakikaydı telefon konuşmaları tak diye kesilirdi. Üç dakikanın ötesinde bir insan ne konuşabilir ne söyler ne anlatır mesela karşıdaki insana saatlerini iki saatini yarım saatini on dakikasını vererek ne anlatır. Ama böyle bir zeminde yaşıyoruz ne yazık ki öyle bir hale geldik ki şu anda sohbet adına birçok şey hayatımızdan çıktı. Biz eğer İslam medeniyeti diye bir medeniyetten bahsedeceksek. Bu medeniyetinin zemininde sohbet var ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu geleneği İslam'ın son halkası son peygamberiydi İslam'ın biliyorsunuz ondan önce gelen bütün peygamberler de İslam'ın peygamberleriydiler. O geleneği diriltti bir kez daha ve bir model ortaya koydu. Aslında ve vesselam efendimizin biraz sonra belki biraz detayına gireceğimiz Darul Erkam modeli ve Suffa bu işin en kamil halinin aslında modelleriydiler. Efendimiz ve vesselam orada bir sohbet geleneği oluştururken bu işin nasıl olması gerektiğini de bizlere model olarak ortaya koydu. Biz neden Suffa meclisleri sorusuna cevap verirken, aslında iki hususiyeti de dikkate almamız lazım. 1. sohbet geleneğimizi ihya etmek için, 2. sohbet geleneğimizi inşa etmek için. İhya ve inşa iki ayrı kavramdır. Birbirlerinin yerine bazen kullanabiliriz ama aslında maksat itibariyle kastettiği alan itibariyle de aynı şeyler değildir. İhya bir şeyi diriltmek. Var aslında. Şekil var, beden var, ruh yok. Ona bir ruh üflemek lazım. Onun adı ihya'dır işte. İnşa ise yok. Beden de yok, ruhta yok. Yeniden kurmaktır. Onun adı inşa'dır. Şimdi biz öteden beri Sohbetin ehemiyetine inanan insanlar olarak ne yapıyorduk? Kendi aramızda 3-5 kişi 10 kişi 15 kişi aranızda o halkaları devam ettiren bir sürü kardeşimiz var. Haftanın belli günlerinde bir araya gelip bir şeyler yapıyorduk. Ancak şöyle bir geçmişe dönüp sorgulama yaptığımız zaman acaba gerçekten biz o sohbetlerimizde harcadığımız o saatler o enerjiler elbette ki bir araya gelmek de başlı başına İstanbul gibi bir yerde bir kazançtır. Anadolu'nun bir yerinde de olsa şimdi bizi Anadolu'dan da dinleyenler var ya genel olarak kullanacağım. Nerede olursa bir başlı başına bir kazançtır. Ancak eğer biz o bedel ödenerek ortaya konan şeyi tam anlamıyla içini doldurmazsak ortada var ama ruh yok şekil var. Ama aslında şeklin arkasında olması gereken mana yok büyük bir kayıp ve ben bazen duyuyorum diyorlar ki hocam biz 10 senedir arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Çok güzel Allah hayırlı mübarek etsin ne yaptınız 10 sene boyunca ne yaptınız bir şey söyleyin bana şunu yaptık deyin ki ben de diyeyim ki evet olması gereken bir şey yaptınız. 10 senedir sohbete gelen ve bir ders halkasının içerisinde olan insanlar 10 senenin sonunda her biri bir ders halkasının imamı olmamışlarsa 10 senedir 10 kişi 15 kişi 10 senenin sonunda da 10 kişi 15 kişi ne olur tabirimi mazur görün bu dersler kayıt altına alınmadığı için Bu bir kazanç mıdır biz her dakikamızın hesabını Allah'a vermeyecek miyiz o zaman biz ne yapmışız o 10 sene boyunca iyi bir çiğ köfte uzmanı olmuşuz nasıl yoğrulur bunu öğrenmişiz İşte dostlar pazarda görsün diye de 15-20 dakikamızı sohbetle geçirmişiz olmaz yazık onun yeri başka bir zemin onu başka bir zaman yapalım biz. Haftada bir gün olmasa bile 15 günde bir ayda bir dostlarla bir araya gelelim başka türlü muhabbetler yapalım o ayrı bir iş. Ama adına biz eğer sohbet dediysek adına biz ders dediysek adına biz halka dediysek adı böyle olanın tadının da öyle olmasına gayret göstermeliyiz. Onun için biz suffa meclisleri dedik neden sorusunun cevabı olarak. Hem ihya olsun var olanlar dirilsin hem inşa olsun olmayan yerlerde de olsun olmayan yerlerde de model olsun. Öyle olsun ki dünyanın dört bir tarafında bu ızdırapla bu sıkıntıyla bir araya gelen kardeşlerimiz dostlarımız olsun. Bu maksatla suffa meclisleri biliyorsunuz ve vesselam efendimizin başlattığı o gelenek Kendinden sonra da devam etti ama bazen ara ara kırılmalar yaşandı. Mesela Ebu Hureyre'nin bize naklettiği bir haber var çok ben severim o rivayeti ki sizler de çok kez duymuşsunuzdur benden. Efendimiz ve vesselamın vefatının üzerinden 25-30 belki 40 yıl geçmiş. Biraz o ilk neslin kalitesi azalmış. İnsanlar yavaş yavaş çarşıyı pazarı mescitten daha fazla sever bir hale gelmişler. Dünya ahiretin önüne geçmiş. Aynen bizde olduğu gibi bizden daha iyidiler gerçi onlar. Biz şu anda mesafe uzadıkça kalite de ona göre ne yazık ki düşmeye başladı. O günlerde o ızdırabı görünce Ebu Hureyre, İnsanların zihin dünyalarına bir hakikati düşürmek için ne dedi? Bir anda pazarın içinde koşun koşun ey Medineliler peygamberin mirası mescitte dağıtılıyor. Miras duyunca insanlar ne anladılar ne anlıyorsak onu anladılar. Ve herkes de ondan bir şey kapmak için mescide koştular baktılar ki bir halka var oturmuşlar orada bir şeyler okuyor insanlar. Ebu Hureyre kandırdın diye Ebu Hureyre'ye çıkışıyorlar Ebu Hureyre diyor ki hayır peygamberin mirası bu onun sözleri onun bize bıraktıkları konuşuluyor zaten aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne demişti biz peygamberler topluluğu mal mülk bırakmayız bizim bıraktığımız ilimdir onun bıraktığı mescitte şu anda dolayısıyla bugün her sohbet halkası Kurulan her meclis nedir? Veraset-i Nebi'nin bir devamıdır. Siz orada oturduğunuz zaman size biri dışarıdan sorduğunda arkadaş ne yapıyorsunuz dediğinde hiç çekinmeden peygamberin mirasını paylaşıyoruz diyebilirsiniz. Gerçekten o anda orada yaptığımız peygamberin mirasını paylaşmaktır i̇bn Abbas'ın bize naklettiği başka bir rivayet var uzunca bir rivayet de ben oradan bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz aktarıyor bize Allah'ın evlerinden bir evde Allah'ın kitabını okumak için talim etmek için bir araya gelen insanların üzerlerini ta arşa kadar melekler kaplar. Şimdi şu şeyi zihninizde ne olur canlandırın. Mehmet'imiz oturmuş Başakşehir'de Menderes abinin vereceği o güzel mekanda etrafında 10-15 kişi var. Başakşehir'den arşa doğru melekler de saf saf orada izliyorlar onu. Hadisi ben biraz mizansel bir hale sokarak aktaracağım ki zihinlerimizde iyi edinsin bir tanesi de yorulmuş benim gibi yorgun bir halde ya bugün ders var gitsem şimdi otursam Mehmet hocanın karşısında ikide bir esneyip duracağım gideyim mi gitmeyeyim mi diye kendimle götürüp getiriyorum en sonda şeytana galebe çalıyorum diyorum ki gideyim gidiyorum ve gidip orada yatıyorum uyuyorum hiçbir şey duymuyorum Soruyor sahabe soruyor dedi ya melekler kanatlarını açacak ve o rahmetten nasiplendirecek. Ya Resulallah o sohbet halkalarına başka amaçlarla gelenler var. Yatanlar var uyuyanlar var amaçları farklı ya ben de orada görünmem lazım deyip gelenler var. Ne olacak bunların hali cevap geliyor onlarla oturanlar şaki olmazlar onlarla oturdu mu uyusa bile orada uyumanın bile bir rahmeti var orada uyusa bile oradan bir şey alacak niye geliş amacı var diye orada en başta Allah'ın rızası için geldi ya belki de başka bir amaç bilmiyoruz o amaçları Allah'la onun arasında bir şey ama orada Efendimiz Aleyhisselatu vesselam o sohbet meclislerinin değer ve kıymetini bize beyan etme saadetinde bunu söylüyor onun için çok yorgun olsanız takatiniz olmasa ağzınızı açmaya takatiniz bile olmasa varıp orada uyumanın bile bir rahmet olduğunu unutmayacaksınız bu bizim geleneğimizde yine sohbetin değerini ve kıymetini bize gösterir o halde neden Suffa meclisleri sorusuna verilecek cevaplardan bir tanesi de neymiş? Şaki olmamak için. Şaki bir dünyada yaşıyoruz değil mi? Şaki bir dünyada saitlerden olabilmek için bu meclislerde bulunmamız gerekir. Allah bizi o meclislerde inşallah ayırmaz. Peki bizler her birimiz bugün... Burada karşımda olan her bir kardeşim beylerden hanımlardan her biriniz birer muallimsiniz. İslam'ın ilim geleneğinde muallimlik ve talebelik bir anda başlar. Hiç kimse demesin ki ben yıllar yılı ilim öğreneyim ondan sonra öğreteyim böyle bir şey yok. O iş okullarda olur. Diploma almayana kadar söz söyle o işin yeri başka ama bizde yola revan oldun başladın ya yürümeye başlar başlamaz iki başlı yürür bu iş. Hem talebe olarak hem muallim olarak çünkü şuna inanırız ne kadar bilirsek bilelim bir bilenden daha fazla bilen vardır onun için biz ne kadar bilgi sahibi ilim sahibi olursak olsun talebeyiz. Ne kadar bilenler vardır, onun içinde bizden az bilenlerin hocasıyız. Bu iş iki başlı gidiyor. İlim öğrenme adına adım attığınız anda talebelik ve hocalık bir arada başlıyor. Onun için hiçbir kardeşim şunu demeye hakkı yok. Ya ben ne biliyorum ki öğreteyim? Bu vazifeden kaçmak. Eğer mesele adamlık olsaydı eğer mesele yüzde yüz kalite elde ettikten sonra söz söylemeye gelseydi en başta benim şu kürsüyü terk etmem lazımdı. Ben yüzde yüz adam mıyım ki yüzde yüz adamlar bekleyeyim böyle bir şey yok. Ama nedir adamsızlıktan adam olmuşuz. Biz bu kürsülerin gerçek manada sahibi olmamamıza rağmen kaderi ilahi sevki ilahi muradı ilahi ne derseniz sizi sevk etmiş bir noktaya getirmiş Ha, geldiniz ya o noktaya şimdi vazifeden kaçamazsınız şimdi Allah size burada bir kıraat bir kamet belirledi bir duruş şimdi mükellefiyetiniz nedir Allah'ın size belirlediği o kamete uygun bir kıraat geliştirmektir Başka yolunuz yok. Allah sizi bir alanda istihdam etti. Sevki ilahi buraya sevk etti. Muallim oldunuz. Hiç kimsenin bundan kaçmaya hakkı yok. Kaçtığınız zaman onun adı mütevazilik falan değil. Öyle bir mütevazilik olmaz. O başka bir şey. Onun adı görevden kaçmaktır. Benim işim değil diyemezsin. O halde sen, bu işin hakkını verecek insanlar gelene kadar bu işi götürmelisin. Senden daha fazla bu işin hakkını verecek biri geldiği zaman da gel kardeşim senin yerin bura benim yerim ora diyebilmelisin. Böyle olduğu için şu anda biz neyiz? Muallimiz. Biz neyiz? Talebeyiz. Hem talebeyiz hem muallimiz. Ama şimdi sıfatımız burada hepimizin muallim. Eğer hepimiz muallimsek konuşmamız gereken şey muallimliktir o zaman. Gerçekten muallim kime denir? Muallim deyince biz ne anlamalıyız? Onun için size 10 tane madde vereceğim. Muallim kime denir sorusuna cevap olsun diye. Madem yarından itibaren biz ders halkalarımızın meclislerimizin muallim sıfatıyla talebelerimize konuşmaya başlayacak, başlayacağız acaba bu vasıflar bizde var mı yok mu ne kadarına vakıfız değiliz bu sorunun cevabı bu on maddenin içerisinde inşallah kendilerimizi işin eksenini alarak muhasebesini yapacağımız bir şey bir muallim yaptığı işi meslek olarak değil bir vazife olarak görmelidir elhamdülillah hepimiz öyleyiz değil mi muallim yaptığı işi meslek olarak değil bir vazife olarak görmelidir hiçbirimiz bu işi bir kazanç olsun diye yapmıyoruz kimse size para veriyor mu bu işi yapasınız diye bazen siz cebinizden yol parası ödüyorsunuz Benzin parası ödüyorsunuz geliyorsunuz ben dahil hepiniz öylesiniz biliyorum. Böyle olduğu için de zaten bereket ve rahmet var biliyor musunuz? Eğer biz bu işi maaşlı elemanlar olarak yapsaydık bakın bu olmazdı. Bismillah dedik yola revan olduk. Şimdi arkadaşlar bana tespit edilenleri söylüyorlar. Bunların dışında ne kadar daha fazla olduğunu da ben biliyorum. Şu anda 131 halka var içimizde ve bizim sesimizi dinleyen kardeşlerimizle beraber sayımız neredeyse 1200'ü aşkın daha kaç zaman oldu bismillah deyip yola çıkmışız parayla yaptırmak isteseniz bunu yaptıramazsınız bu iş parayla olacak iş değil. Kime ne kadar para verirseniz verin eğer gönüllülük esası üzerine bu iş yürütülmese böyle bir bereket olur mu? Belki bu dönemin sonunda bu sayıyı 3'e 5'e katlanmış bir haliyle inşallah konuşacağız. Nedir bu? Bu işte işi vazife görmektir. Arkadaş muallimlik kulluğumuzun bir işaretidir. Allah bizi kendine kul olarak kabul ettiyse eğer biz bunu maaşla, Başka bir beklentiyle yapamayız. İmam-ı Kuşeyri'nin çok sevdiğim bir sözü var. Kendime hayat ilkesi olarak edinmişim. Sizin de edinmeniz için size söylüyorum. Diyor ki eğer bir insan bir işin ticaretini yapmaya başlarsa o işten nasiplenemez. Bir daha söyleyeyim mi? Bir insan... Bir işin ticaretini yapmaya başlarsa o işten nasiplenemiz. Biz din satmıyoruz ki tezgaha bu manada bir şeyler sürelim. Derdimiz yaşamak ve yaşatmaktır. Hiçbirimizin burada ticari bir kaygısı ticari bir beklentisi yok. İnşallah olmayacak da. Onun için biz bu işi bir meslek olarak görmüyoruz. Bir görev ve vazife olarak görüyoruz. Muallimlik de budur zaten. Eğer biz bu işi bu esas üzerine yürütürsek o zaman bu işin bereketi çok daha farklı bir biçimde bizim hayatlarımıza girecektir. Hal böyle olunca eğer bu vazife ise bu bir meslek değil bir vazife ise bilincimiz böyleyse eğer bu vazifeyi de bize Allah yüklemişse kim bu vazifeden kaçabilir? kim bu iş benim işim değil diyebilir böyle bir şey diye, demeye hakkımız var mı ne olursa olsun ne kadar sıkıntılı bir halde olursak olalım dünyanın 40 bin tane meşgalesi başımızda olursa da olsun bu işi yapmak zorunda olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız böyle algıladığımız zaman muallim olabiliriz bu birinci madde İkincisi, muallim merhameti en büyük azık olarak edinmeli, yüreğini bir ana şefkatiyle açmalıdır. Muallim merhameti en büyük azık olarak edinmeli, yüreğini bir ana şefkatiyle açmalıdır. Erkek olsun, hanım olsun. Hanımlar ana gibi merhametli olmayı çok daha iyi bilirler muallimlik başladığı anda ana şefkati ve merhameti başlar oluşturdunuz sohbet grubunuzu meclisinizi kurdunuz siz orada imamsınız ana yürekli adamsınız her bir talebeniz sizin için bir öz evlat gibidir böyle bakmalısınız dertleri mi var sıkıntıları mı var Ders anlatıyorsunuz bakıyorsunuz ki kardeşiniz hiç sizi dinlemiyor. Başka bir yerlerde kafa dağınık derdi var sıkıntısı var. Sohbet bitti herkes dağıldı hiçbir şey yok. Oldu mu peki muallimlik bu mu? Kardeşim sen dur diğerleri gitsin. Senin ne sıkıntın var? Bunu ben muallim olarak sormasam kim soracak? Bu manada biz eğer sohbet meclislerinde... Kendi dertlerimizle, sıkıntılarımızla, sorunlarımızla uğraşmayacaksak, el uzatmayacaksak kimden bekliyoruz bunu? İmam olmak, muallim olmak bize bu sorumluluğu yükler. O anda merhamet adına da inanılmaz bir şey olmalı. Mesela ne? Yapacaksın iyilik. Ona iyilik yapacaksın. Adamın mesela ev vereceksin. Adamın çeyizini düzeceksin. Adama şunu yapacaksın. Bunu yapacaksın. Yarın alas maladık deyip çekip gidecek. Sana ihanet edecek. Bu böyledir. Buna rağmen sen yarın bir daha yüreğini açacaksın. Analık bu. Siz evladını reddeden bir anne gördünüz mü? Çok istisnadır. Evladını reddeden baba çoktur ama evladını reddeden ana yoktur evladını reddetmez ana ana merhameti bu muallimlik de bu işte zaten ama bugün biz diyoruz ki herkes biz konuştuğumuz zaman ağzımıza baksın hiç kimse nefes bile almasın gözlerini kırpmadan beni dinlesin ancak öyle bir kitle olursa biz konuşabiliriz ancak öyle bir cemaat olursa biz gider ders verebiliriz yok ya kim demiş onu Öyle bir şey mi var senin yaptığın iş Hazreti Nuh'un yaptığı iş 950 sene ah ah diye inleyen bir peygamberin işini yapıyorsun Allah aşkına sor kendine ne kadar inledin sen ne kadar inledin biz Bismillah dedik yola çıktık cemaati hazır bulduk Hiçbir zaman insan sıkıntısı çekmedi ki ben sizin hislerinizin tercümanıyım ki kendimi anlatmıyorum. Hepimizi anlatıyorum size. Eğer Allah bizi Hazreti Nuh gibi imtihan etseydi ne olurdu halimiz? Hazreti Yunus gibi imtihan edilseydik. İnsansızlıktan yüreğimiz kan, kanasaydı. Bir adam deyip inleseydik ne olurdu? Kaç tanemiz kalırdık sahada? Kaç tanemiz kalırdı sahada? Allah biliyor bizi de böyle bir imtihanı bize yaşatmıyor. Çünkü böyle bir imtihan altından kalkılacak bir imtihan değil. 10 defa aynı kapıya gideceksiniz. onunda da kapılar yüzünüze kapanacak. 11. kez bir daha gideceksiniz. Var mı bunu yapabilecek bir baba yiğit? Hadi size kıyas edeceğiniz bir şey söyleyeyim. Apartmanda komşunuz var sohbete davet ediyorsunuz. Ettiniz adam şöyle kibirli kibirli size baktı. Benim başka sohbet grubum var dedi. Ya da dedi ki bu işler önemli değil size hava attı gitti. Allah aşkına ikinci kez söyleyecek baba yiğit var mı içimizde? Varsa gelsin ben ayağının altını öpeyim. Ama bizim peygamberimiz o kurban olduğumuz... O Aleyhisselatü vesselam efendimiz öyle kapılara gitti öyle kapılara gitti ki defaatle kovalandığı hakaret gördüğü aşağılandığı kapılara gitmeye devam etti. 50 defa belki anlattım size Hakem İbni Keysan'ı değil mi? Kaç kez gitti geldi gitti geldi en son bir defa Hazreti Ömer'le gitti hakemi anlattı hakem yine alay etti efendimizle çekti kılıcını. Ya Resulullah dedi şu adamlara ne için gidip geliyorsun? Bırak beni, şunun kafasını uçurayım dedi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam, "Ey Ömer, maharet cehenneme adam itelemek değil. Maharet cennete adam kazanmaktır." dedi. Ve kazandı. Kazandı onu. Biliyorsunuz, hakem İbn Kaysan Sufa Mektebi'nin bir talebesi olarak biri de şehit olarak gidecekti Merhamet bu işin olmazsa olmazıdır. 10 kişiyle başladınız Bakıyorsunuz bir kardeşiniz aksatıyor gelmiyor Arayacaksınız soracaksınız Bir gün alacaksınız hanımınızı gideceksiniz evine Bir hal hatırını soracaksınız ne, ne derdi var? Niye gelmiyor? Sıkıntısı nedir? Ha baktınız ki tamam adam kendine başka bir alan bulmuş. Başka bir yerden besleniyor. Allah yardımcısı olsun. İlle de herkesi oraya tutkalla yapıştıracak halimiz yok. Ama ilgilenme adına merhamet adına biz bize düşeni yapmışsak ondan sonrası tamam. Merhamet muallimliğin en önemli esasıdır. Üçüncüsü. Muallim söylediğini yaşamalı, yaşadığını anlatmalıdır. Hepimizin sınıfta kaldığı iş. Söylediğini yaşamalı, yaşadığını anlatmalıdır. Peki hepimiz bu manada kendimizi sorguladığımız zaman sıkıntılarımız varsa. Bir şey dedim ya biraz önce bir kametimiz uygun da kıraatimiz yani söylemimiz olmalı Allah bizi muallim olarak istihdam etti e şimdi sıkıntılarımız varsa bunların tespiti için tespitinden sonra da tedavisi için bir çaba içerisinde olmalıyız değil mi o halde biz bu konuda bir kere çok hassas olmalıyız söylediğimizi yaşama yaşadığımızı söyleme konusunda muallim olarak elimizden geleni yapmalıyız İslam fıkhıçıları şunu tartışmışlar bir insan söyle yapmadığı bir şeyi cemaate söylesin mi söylemesin mi söylesin mi söylesin, mi? söylesin demişler söyleyebilir bu fıkhen bir mahsuru yok ancak bu söylemin tesirinin olup olmadığına geldiğinizde yaşayanın söylemi karşı tarafı yaşatıyor. Yaşamayanın söylemi karşı tarafa sadece bilgi olarak ulaşıyor. Ve bugün hayatlarımızda bu kadar söylem olmasına rağmen sahabeden daha fazla beylik lafları edip kitabeler kitabeler dizmemize rağmen tesir oluşturamamamızın altında yatan en önemli sebep de budur ben çok merak etmişimdir sizin de merak ettiğinizi zannediyorum mesela sahabi efendilerimiz hicretin 17. 18. yıllarında El Cezire'ye geldiler El Cezire Anadolu topraklarıydı biliyorsunuz orada Kürtler var kısmi Araplar var sonradan gelecek Araplar Türkler kısmi bir biçimde var, Süryaniler var, Ermenice konuşan bir nüfus var. O gün için o topraklarda Doğu Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altında. Sahabi efendilerimiz Arapça dışında bir dil biliyorlar mı? Bilenler çok az. Peki bu insanlar nasıl konuştular birbirleriyle? nasıl bu dini anlattılar karşı taraftan yankı geldi evet biz bu dini kabul ettik deyip kabul ettiler biz zannediyoruz ki sadece konuşma söz ile olur söz ile olmaz Nezahat hanımın affına sığınarak bir örnek vereceğim şimdi Mısır'a gitmişiz daha ilk yıllar ben çat pat bir şeyler öğrenmişim Arapça o hiç bilmiyor gidiyoruz Arap evlerine Bizim sözümüz bitiyor 3-4 kelime soru onların bitmiyor. Konuşuyorlar anlatıyorlar birçok şey anlaşıyorlar. Sonra sonra ben anladım ki sözden öte bir şey var. Yani o kalpten kalbe yürekten yüreğe gözden göze kurulan bir şey var ya. Onunla aslında insan çok şey anlatıyor. Ve ashabı kiram efendilerimiz kendileri yaşadıkları için hayatlarında büyük bir derinlik oldukları için. Sokakta caddede mescitte ordugahda doğal hayatın seyri içerisinde İslam'ı yaşamaları başkalarına yaşatmış Ne ders ne kitabe ne hitabe ne edebiyat ne şu hayat karşı tarafın hayatını değiştirmiş Eğer yaşarsak olacağı budur yaşamazsak çok şey öğreniriz ama sadece bilgi olarak hazinemizde kalır Dördüncüsü, muallim hafif meşrepli olmamalı, vakarı hayatının esası kılmalıdır. Muallim hafif meşrepli olmamalı, vakarı hayatının esası kılmalıdır. Ne diyor biliyor musunuz? Tercümanın Kur'an olan İbn Abbas, ilim sadece malumat değildir vakardır diyor çünkü vakar ilmin konulduğu kaptır eğer vakar yoksa o ilmin temsiliyeti de olmayacaktır oturdunuz arkadaşlarınızla siz muallimsiniz sizden o vakarı almalılar talebeler eğer bir hafif meşreplik görürlerse dünyevi anlamda hep söylem dillerinizde hareketlerinizde farklı bir biçimde onlara yansırsa talebe dinler mi bazen sorun mesela ben talebe olsam kendim gibi bir muallimi dinler miyim diye sorun ben soruyorum kendime siz de sorun bunu yansıtma çok önemli bir şey vakar bu işin olmazsa olmazıdır ancak bir dengelemeye geleceğiz şimdi ama burada bilmemiz gereken bir şey var ki eğer bize İstihdam adına bir muallimlik konmuşsa mesela biz içeriye girer girmez sohbet grubuna o vakar anında meclisin havasına yansımalıdır. Muallimlik bunu gerektirir. Hangi muallim ders halkasına geldiği zaman gelmeden önce abdesini alır. İki rekat Allah'a şükür namazı kılmaz açıp ellerini ihlas için dua etmez de cemaatin önüne çıkar olur mu böyle şey bu olmaz siz insanlara bir şey anlatacaksınız muallim olacaksınız yapmanız gereken şey bu abdestsiz asla çıkmayacaksınız cemaatin huzuruna çıkmadığınız gibi bir de öncesinde iki rekat böyle Hubep İbni Adiyin namazı gibi son namaz gibi bir namaz kılacaksınız Secdede yakaracaksınız Rabbinize dua dua. Sonra yetmeyecek bitmeyecek açacaksınız ellerinizi. Musab'ın rolüne bürüneceksiniz. Allah'ım cemaate bir şeyler anlatacağım. Ne olur ihlasımı arttır. İhlasımı ziyadeleştir diye dua edeceksiniz. Ancak böyle çıktığınız zaman vakar sizden cemaate halka halka yansıyacak. Bazen biz okuduğumuz şeylerden ziyade diz dize birbirimizin dizlerine dizlerimizi yasladığımızda yüreklerimizden yüreklerime bir şeyler aktaracağız farklı farklı şeyler aktararak o işi daha da bereketlendireceğiz dolayısıyla vakar bu işin olmazsa olmazıdır asla onda hafif meşreplik olmaz geçen Samet medresesindeki talebelere de söyledim onlar talebe olduğu için o örnekleri verdim size vermek istemiyorum zaten olmadığını bildiğim için hayatlarınızda mesela dedim ki orada bir muallimin ağzında asla sakız olmaz cemaatin önüne öyle çıkılır mı bir muallim sokakta çok affedersiniz dondurma yalamaz onu görse bir talebe demez mi bu nasıl muallim bir muallim çantası çalınsa bile hırsız atmış elini çantasını çalıyor ortalığı velveleye vermez. Yine vakarını yine edebini muhafaza eder. Bir muallim direksiyonun başına geçtiği zaman o yolda oradan oraya oradan oraya zıplayıp durmaz. Vakar onun araba sürüşüne dahi sirayet eder. Bilirler insanlar burada bir vakar var burada bir şey var. Bunu yansıtmak zorundayız. Çünkü muallimlik bize bunu yükler. Bize böyle bir sorumluluk gerçekten üzerimizde temsil edilmesini ister. Beş mi? Beş. Muallim vakarını tevazu ile dengelemeli. Asla kibre kapı açmamalıdır. Muallim vakarını... Tevazu ile dengelemeli asla kibre kapı açmamalıdır. Şimdi vakarlı olacağız diye kibri de kendimizin bir elbisesi olarak edinecek halimiz yok. Bizim derdimiz el bize ağır abi desin değil. Böyle bir derdimiz yok. Öyle bir derdimiz varsa vay halimize vakar zaten ağır abi gözükme de değildir. Şimdi aleyhissalatü vesselam efendimiz Vakarlı mıydı hem de ne biçim ama o vakarlı olan Efendimiz aleyhisselatü vesselam yeri geldi çocuklarla şakalaşmadı mı şakalaştı bakın Mahmut İbni Rebiya isimli Çocuk sahabi o günler 8-9 yaşlarında o bize anlatıyor. Mescidin önünde biz oynuyorduk diyor. Sahabeler geldi bizi kovaladılar sesimiz içeriye gitmiş diye. Biz bir daha geldik oynadık bir daha kovaladılar. En sonunda efendimiz çıktı bize ne yapıyorsunuz diye sordu. Biz de ya Resulallah oynuyoruz dedi dedik. Ne oynuyorsunuz dedik biz oyunumuzu söyledik. Aynen bizimle o oyunu oynadı diyorlar. Oyun ne biliyor musunuz? Orada bir su birikintisi var. Çocuklar suyu ağızlarını daldırıp ağızlarını doldurup birbirlerine su fışkırtıyorlar. Çocuklar yapar böyle şeyler. Bunu yapan bir peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz. O çocuklara bunu yaparak yine de vakarını muhafaza ediyor. Ama orada bir kibre kapı açmama dengesi var. Onlarca şöyle itiraf okursunuz hadis ve siyer kitaplarında dışarıdan gelenler. Meclise daldıkları zaman eğer efendimizi görmemişlerse cemaatin içinde peygamberimizin kim olduğunu anlamıyorlar. Ve bazen demek ki ben oradan öyle bir kıyas ediyorum eğer yanlışsa Allah affetsin beni. Bazen Hazreti Ebubeki're Bekir'e yöneliyor cemaat. Artık nasıl bir güzelliği varsa Hazreti Ebu Bekir Efendimizin ama vesselam Efendimiz tabii ki ecmelün nastı ayrı bir şey diyor ki Hazreti Ebubekir Bekir bana yönelişi hissettiğim anda Efendimiz'e bir şeyi gölgelik yapıyordum ki insanlar onun peygamberimiz olduğunu anlatsınlar. Biz burada Efendimiz'in tabiliğini insaniliğini görüyoruz yani vakar var zirvede ama kibir namına hiçbir şey yok. Bu bir denge işidir. Ve muallim evet vakarı hayatının esası kılmalıdır. Ama asla kibrede kapı açmamalıdır. 6. Muallim affı ve müsamahayı kuşanmalı. Öfkesini kontrol altına almalı. intikamı ise unutmalıdır. Muallim affı ve müsamahayı kuşanmalı öfkesini kontrol altına almalı intikamı ise unutmalıdır İntikam bizim işimiz değil E biz ders anlatırken biri kalkmış bir gün itiraz etmişti bizi cemaatin üzerinde kariyerimizi yerle bir etmişti şimdi biz o adamı nasıl bir daha alacağız aldığın zaman muallimsin işte senin şerefin ve onurun benim şerefin ve onurum aleyhissalatü vesselam efendimizden daha mı büyük haşa geldi biri Zeyd İbni San'a isimli bir Yahudi o, o ana kadar da Yahudi efendimizle ticaret yapmış mal satmış vade belli vadesinden önce gelip şöyle talebelerin içerisinden efendimizden borcunu istiyor ne olur o işin içine girin. O halkada siz de yer alın ki anlayabilesiniz. 15 tane talebenizle oturmuşsunuz mesela. Sohbet anlatıyorsunuz insanlara iyilikten, adaletten, ahlaktan bahsediyorsunuz. Birisi içeriye giriyor ve dönüp size diyor ki ey falan sen Ömer kalk git şu adama şu kadar borcun var öde vadesinden önce istemiş cemaatin içinde istemiş ve isterken de böyle bir üslupla söz nedir biliyor musunuz arkasından gelen söz siz Abdülmuttalib'in çocukları borç ödemekte ne kadar ağırsınız bu ölüm başka bir şey değil ama Efendimiz'de hiçbir şey yok Ömer al git öde Hazreti Ömer gidiyor ama dişlerini gıcırtada da öyle bir halde Ömer diyor kızma bana. Zeyd ibn Sananın sözü vallahi ben Tevrat'ın tefsirlerinde gelecek son nebinin onlarca vasfını okumuştum. Hepsini gördüm onda bir vasıf okumuştum diyordu ki o kitaplarda gelecek son nebinin hilmi gadabına Galebe çalmıştır. Sırf bunu denemek için söyledim ve şimdi gel beraber gidelim iman ettiğimi söyleyeyim. Söz bu. Peki efendimiz biliyor mu bunu? Hayır. O anda o hilim, o müsamaha, o engin şefkat, o engin merhamet, o engin müsamaha ne derseniz artık. O bakın bir insanın kazanılmasın. Sınav vesile oldu. E bırakın bize böyle söylenmesini. Talebelerimizden ufak bir memunyetsizlik görsek. Ufak bir yüzünde hoşnutsuzluk görsek. işi bitirmeye noktasına getiriyoruz. Böyle muallimlik olur mu? Ne olursa olsun. Eğer bizim derdimiz muallimlikse. Yapacağımız iş bu. 7. Doğru mu? Evet. Muallim. Adaleti hiçbir zaman hayatından çıkarmamalı, eşitliğin adalet olmadığını çok iyi kavramalıdır. Muallim adaleti hiçbir zaman hayatından çıkarmamalı, eşitliğin adalet olmadığını çok iyi kavramalıdır. Eşitlik zulümdür, adalet değil. Siz bakmayın bugün modern dünyanın adaletle eşitliği aynı anlamda kullandığına. Aleyhisselatü vesselam efendimizin yanında hiçbir sahabenin değeri aynı değildi bakın ashabımı bana bırakın hadislerini peygamberimiz kime söyledi bize söylemedi o gün karşısında muhatap olarak ashab vardı ama efendimizin dünyasında ashab başkaydı ashabın ashabın nebi başkaydı nebinin kendine özel bir ashabı vardı o ayrı. Efendimizin dünyasında Hazreti Ömer'in yeri başka sahabilere karşı farklıydı ama Efendimizin dünyasında Ebu Bekir'in yeri hepsinden bir adım öndeydi. Onun için o hadisi de Hazreti Ebu Bekir için Hazreti Ömer'e söylemiştir. Benim sahabimi bana bırakmayacak mısınız? Bakın bu sözün ilk muhatabı Hazreti Ömer'dir. Ve orada benim sahabim dediği Hazreti Ebubekirdir. Şimdi birileri bu sözlerin üzerinden bakıp Efendimizin dünyasında sahabenin farklı bir tarifi olduğunu zannediyorlar. Öyle değil bu sahabenin derecelerini gösteriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasında hiçbirinin biriyle eşit olmadığını gösteriyor. E siz de muallimsiniz bir talebeniz var dört dörtlük çalışarak geliyor üretiyor yaşama adına gayreti var e bir de talebeniz var öyle bir özelliği yok hepsine eşit yaklaşmak doğru olur mu muallim ne yapacak adaleti esas alacak o oh, ders halkalarında olmasa bile hayatın içerisinde üreten insanın yeri senin sağın olacak az üreten kapıya doğru yavaş yavaş gidecek bunu mecazi anlamda kullanıyorum İnsanları öyle sınıflandırmanız için değil yani birilerinin sizin yanınızda sağınızda ve solunuzda yerleri hep olacak bir şeyler üretmiyorlarsa eğer minderin üst başına da oturmayacaklar bu üreten adama haksızlık olur eğer adaletse asıl olan yapılması gereken bu 8 muallim gaye ve amacının iyice farkında olmalı talebelerine de bunu hissettirmelidir muallim gaye ve amacının iyice farkında olmalı talebelerine de bunu hissettirmelidir talebe geldiği zaman ders halkasına katıldı ya bilmeli ne alacak nereye varacak sen bilmelisin ki onu onlara bildirmelisin. Allah aşkına her gün bizim yatsı namazından sonra okuduğumuz amena Resulü ne demek? Resul iman etti. İman etmese Resul Resul olur mu? Peki niye ikrar etti bunu tekrardan Rabbimiz? Resul niye iman etti? Bunu niye söylemeye ihtiyaç duydu? İman etmeseydi zaten Resul olmazdı. Orada bir şey var. İnan ki inandırabilesin sen önce inanacaksın o iman hücreleri ne kadar gelecek gayeni amacını hedefini çok iyi bileceksin bildiğin zaman da onlara bildireceksin onun için gelen birisi bunu sizden almalı halkanızdan meclisinizden bunu hissetmeli muhafaza etmelidir muallim tedriciliği esas almalı ya hep ya hiç mantığından kendini muhafaza etmelidir ders halkanıza zatın birini davet ettiniz geldi adam din iman Kur'an şu bu neyse artık namaz tesettür bunlardan bir haber de dersinizin konusu ecel meselesi yandı ki o adam yandı e oldu mu kardeşim bu tedricilik bu mudur siz adamı getirmişsiniz dersinizin halkasına 10 sene önce de o ders halkalarında bulunan kardeşler var ders bitmiş başlamışsınız konuşmaya adam daha yeni sizi tanıyor başlamışsınız İslam'ın cariyelik hukukunu tartışmaya oldu mu? Bir şey var bunda bir tedricilik var. Ne yapacağız biz bunları tartışıp da nereye kadar götüreceğiz? Bunlar değil ki meselemiz. Asıl mesele o anda öğrenip yarın amel konusunda sahaya taşıyacağınız şeylerdir. Bakın aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatı boyunca uyguladığı bu tedricilik hiçbir zaman hayatının dışına çıkmadı. Her zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam meseleleri basitten zora doğru anlattı. Basitten zora doğru. Zoru önce anlatmadı. Her zaman için Efendimiz böyle yapmıştır. Şimdi adam bedevidir. Deveden başka bir şey bilmez. Çölden başka bir şey tanımaz. Bu adama bir örnek verecekse Efendimiz devenin üzerinden verecek. Bir örnek verecekse eğer onu çölün üzerinden verecek. Çünkü muhatap bundan anlar. Hiçbir zaman zor olan meseleyi öne almamıştır. Hep basitten zora doğru yürümüştür. İkincisi aleyhissalatü vesselam efendimizin tedriciliğini anlatıyorum size. Ön bilgiden gayeye doğru yürümüştür. Önce anlatacağı mesele hakkında bir ön bilgi vermiştir. Sonra varacağı hedef kafasında net olduğu için de o gayeye muhatabı götürmüştür. Mesela onlarca hadis kitabında geçen örnekler var bu konuda bir tanesini söyleyeyim. Müflis nedir diyor karşıdaki muhataplara talebelere. Müflis iflas eden akıllara bir şeyler geliyor. Bakın bir ön bilgi geldi. Efendimiz iflas edenin kim olduğunu bize tarif edecek ne diyorlar her zamanki edeple Allah ve Resulü daha iyi bilir. Efendimiz müflis odur ki pazarda mal alıp satıp ticarette zarar eden değil. Allah'ın huzuruna geldiği zaman sevapları günahlarından az olandır. Ön bilgi gaye. Bir ön bilgi verdi gayeye doğru götürdü. Üçüncü mesele aleyhissalatü vesselam Efendimiz müşahhas olandan mücerret olana yürürdü. Mücerret olanı öne almazdı. Müşahhas olanı öne çıkarırdı. Ne demek? Şahıslaştırırdı, örnekleştirirdi. Bilinmeyen şeyleri arkaya bırakırdı. Mesela biz kader meselesinin, kadere iman meselesinin Efendimizin ve sahabenin dünyasında hiç tartışılmamasının sebebini buna bağlıyoruz. Bu mesele tartışılacak bir mesele değil ki. Ne kadar tartışırsan tartış. işinin içinden çıkabilir misin? Allah'ın her şeyi bildiği, her şeyi bir kitapta yazdığı bilinen bir hakikat biz buna iman ettik. Peki yazmışsa imtihanın sırrı ne? Hadi gel çık işin içinden. Yazdı. Said mi olacağı, şakim mi olacağı belli. E bu tarafta da cüz'i bir irade var. Nasıl örtüştüreceksin? Akıl almayacak. Mücerret manada bir şeyleri tam anlamıyla müşahhaslaştıramayacağın bir mesele. Böyle olduğu için de bunu tartışma malzemesi yapmanın bir anlamı yok. Hele hele bunu daha işin başında İslam adına, Kur'an adına, namaz adına, niyaz adına birçok şeyden mahrum olan birinin karşısına tartışmanın hiçbir anlamı yok. Bu konuda da çok şey söylenir ama Bu kadarıyla yetineyim Onuncusu ve sonuncusu Muallim Aceleciliği ve Başarı hesaplarını Bir kenara bırakmalı Sabrı ve Beklentisizliği Hayatına hakim kılmalıdır Muallim Aceleciliği ve Başarı hesaplarını Bir kenara bırakmalı Sabrı ve beklentisizliği hayatına hakim kılmalıdır. Bakın burada acelecilik sabır kelimesiyle başarı hesapları ise beklentisizlik kelimesiyle karşılandı. Allah bize neticeyi sormayacak. Zaten risaletin davasına mensup olan biri de netice hesabı yapmaz. Bizim derdimiz o değil. Bizim derdimiz vazifemizi yapmak. Yaptığımız şeyin hakkını vermek Neyi yapıyorsak Hakkını tas tamam ödemek Bunu yapalım Gerisi Rabbimize kalmış bir şey Muallimliği de size Böylece 10 maddede söyledim Gelelim yılın sorusuna Neden hadis dersleri Şimdi içinizden bazı kardeşlerin bu sorunun cevabını Benden bekliyor o sorunun cevabını Vereceğim Mesela bunu kapatabiliriz Yeterli biz Sufa meclislerini oluştururken 5 yıllık bir müfredat oluşturduk. Birinci yıl biliyorsunuz bu sene hadisle başlayacağız. İkinci yıl siyer diyeceğiz. Üçüncü yıl ilmihal diyeceğiz. Dördüncü yıl Kur'an diyeceğiz. Beşinci yıl akaid diyeceğiz. Bizim zihinlerimizde şimdi biraz farklı bir çerçeveden bakış açılarından kaynaklanan sıkıntılar oluştuğu için ilk bakışta şöyle bir yanlış algı oluşabilecek zihinlerimizde oluştu da zaten bazı kardeşlerimizde bazılarınız bana da söyledi akaid gibi dinin temel esası niye beşinci yıl öğretilsin Kur'an gibi Allah'ın kelamı niye dördüncü yıla bırakılsın İlmihal gibi siyer gibi hele hele dinin ikinci kaynağı olan bazıları onu da kabul etmiyor da onlarla zaten işimiz yok. İkinci kaynağı olan hadis niye ilk yıla alınsın? Öncelikle şunu söyleyeyim böyle bir müfredat böyle bir tasnifat asla birilerine tepki değil böyle bir şey yok. Allah bizi bundan muhafaza etsin. Bizim derdimiz ona buna cevap vermek de değil. Tepkilere karşılık vermek de değil. Birilerine meydan okumak da değil. Asla. Eğer böyle bir maksat varsa Allah bir daha beni sizin huzunuza çıkarmasın. Derdimiz, derdiniz şu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize gösterdiği, öğrettiği, talim ettiği, terbiye ettiği metot ile dinimizi öğrenmektir. Dert bu. Peki biz Efendimiz Ali Vesselam'ın Mekke'deki örnekli olan Darul Erkam'dan, Medine'deki örnekli olan Sufa Mektebinden nasıl bir talim ve terbiye örnekliliği aldık? Bunu hiç sorguladık mı? Gelin sorgulayalım. O mekteplerden herhangi birine, ister bu Darul Erkam olsun, ister bu Sufa Mektebi olsun, gelen talebe Nasıl geliyor, nasıl çıkıyordu? Ashab-ı kiram efendilerimizin bize söyledikleri, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kendisine getirdiği muhataplar ve sonrasında oluşan olaylar ki ben bazen ara ara derslerde dikkatlerinizi bu noktaya çekiyorum. Bir daha çekeyim, bir daha yoğunlaştırayım ki mesele anlaşılsın. O örneklikler üzerinden bir hakikat anlıyoruz. Efendimizin huzuruna gelen muhatap kimse artık bu o gün sahabilerdi orada iman ettikten sonra sahabi oldular kimse eğitim düzeyi ne olursa olsun sosyal anlamdaki hayatta karşılığı ne olursa olsun Efendimizin huzuruna gelen birisi Muhammed İbni Abdullah'ı tanıyarak geliyordu onun peygamber olduğunun bilgisiyle geliyordu Zaten olduğunu bilmese niye gelsin? Akıl var mantık var yani. Niye gelsin peygamberimizin onunla? İkinci bir husus. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşa semada Rabbimizin ona tayin ettiği bir yerde yıllar yılı talim ettirilerek terbiye ettirilerek saklanmış. Sonra bir anda melekler eşliğinde Mekke'nin semasından aşağıya indirilmiş. Ve insanların karşısına çıkıp da ben Allah'ın peygamberiyim dememiş. Bizim peygamberimiz 40 yıl boyunca Mekke'de insanların içindeydi. O 40 yıllık sürecin çok önemli mesajları vardı ki o mesajlar ayrı bir dersin konusudur. Ama onlardan en önemlisi tanınma süreciydi. İnsanlar peygamberi tanıdılar. Muhammed İbni Abdullah'ı fark ettiler. Evet bu ibn Abdullah'tı ama şimdi Resulullah olabilir Kabuli ile gelip Efendimizin önüne oturup La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediler. E bugün biz Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tanımadan hangi akayitten bahsediyoruz Allah aşkına? Kur'an'a çağrı. Vallahi bu sözün altına ben de imza atıyorum elbette ki çağrımız Kur'an olacak ama gelin elimizi vicdanımıza koyarak bir meseleyi beraberce tartışalım. Kur'an'a çağrı diyoruz insanları çağırıyoruz. Çağırdığımız bu insanlar Kur'an'ı orjinal metninden okuyup anlayabiliyorlar mı? Hayır. Orjinal metnini okuyup anlayabilecek kadar ileri düzeyde Arapça bilen bir insan Duyar duymaz o ayetlerin talim ve terbiye sahasına taşınması konusunda tefsirlere ihtiyaç duymadan onunla yetinebilir mi? Hayır. Peki Allah aşkına biz Kur'an'a çağrı derken acaba biz meallere mi çağırıyoruz insanları? Niye sorgulamıyoruz bunları? Çağrı Kur'an'a eyvallah ama çağırdığımız insan hangi Kur'an'dan okuyacak? Hangi Kur'an'dan amel edecek? Hangi Kur'an'ın hangi mealini alacak kendisine delil olarak o meal üzerinden de bir talim yani hayat adına bir örneklik alacak. Sıkıntımız var. O halde hadis dediğimiz mesele bakın. Hadis usulü başka bir şey. Hadis başka bir şey. Bizim burada. 25 ders şey o 32 ders olarak belirlediğimiz ders silsilesinde 3 ders hadis usulüdür. Eğer toplamı hepsi aynı olsaydı yerden göğe kadar eleştirileriniz haklı olurdu. Ben size hadis dersi değil hadis usulü dersi verseydim. Hadis dediğimiz şey bakın. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözleri midir? Evet sözleridir. E onun sözleri Kur'an'ın tebiyinidir, talibidir. Onun sözleri akidenin, akaidin temelidir, esasıdır. Onun sözleri ibadetin örnekliğidir, temsiliyetidir. Onun sözleri muamelatın ana kaynağıdır. Dört şey söyledim ki boşuna söylemedim. İbn Abbas ne diyordu? Din dört katlı binadır. Sırada böyledir. Akaid, ahlak, ibadet ve muamelat. Şimdi burada bakın üç dersi bir tarafa bıraktık. O teknik bir mesele ve ben muallimler olarak sizden o teknik meseleyi çok iyi anlayıp kendinize bir miktarını saklayıp öğrencilerinizin Talebelerinizin seviyesine göre de bir miktarını onlarla açmanızı onları açmanızı istiyorum. Bu ayrı bir mesele. Dördüncü ders ne konumuz? Niyet. Nedir konumuz? Akaittir. Konu akaittir. Biz hadisten başlamamışız. Neyden başlamışız? Akaitten başlamışız. Böyle olmalı zaten. Dolayısıyla hadis dediğimiz şeyi... Doğru bir biçimde anlarsak Neden böyle bir gidişat ile yürüdüğümüz anlaşılacak Bizim derdimiz burada Efendimiz aleyhissalatü vesselamın örnekliğinde Talim ve terbiyemizi yeniden düzene sokmak Yeniden şekillendirmek Hal böyle olunca yapılması gereken de budur Dolayısıyla bu konuda iyice bunları zihnilerimizde netleştirmeliyiz ki Meselede nasıl bir gaye güdülüyor nasıl bir amaca doğru yürünüyor tam anlamıyla tespit edilebilsin bu da bizim dünyamıza istenilen oranda inşallah tesir etsin şimdi biz 32 ders boyunca 3 ders birinci derste tarifler kavramlar bilinmesi gerekenleri öğreneceğiz en azından hadis nedir değeri nedir konumu nedir bunları bilmemiz lazım hadisten bahsettiğimiz için İkinci ders yine hayati bir mesele sünnetle ilgili bazı meseleler başlığında sünnetin kaynağı dindeki yeri bağlayıcılığı evrensel bütünlülüğü meseleleri konuşacağız. Üçüncü derste sünnetin korunmuşluğunu konuşup bismillah deyip niyetle yani akait ile başlayacağız. Üç dersi saymasak 28 ana konuda 29 ana konuda değil mi 29 ana konuda. 29 tane sahabi efendimizin hayatını öğreneceğiz incelediniz değil mi özellikle o yapıldı her bir hadisi konular belli edildikten sonra alternatifleri var hadis külliyatları içerisinde özellikle o konuyu başka bir hadi nakleden sahabi tarafından se rivayeti seçildi ki 29 tane de model şahsiyeti bu dersler boyunca öğrenmiş olalım 29 ders boyunca bir hadis geldi. Bir hadis için en az 3 tane, 2 tane, 4 tane bazen ayet okuyacaksınız. Dersimizin konusu ne oldu? Kur'an oldu. E hadisti, e hadisle Kur'an birbirinin rakibi midir? Birbirini açıklayandır. Biz birbirine niye rakip olarak kullanalım? Elbette ki aleyhissalatü vesselam efendimiz ne demişse, Kur'an'da bir dayanağı vardır yaslanmıştır oraya o hiçbir zaman ne hevasından ne hevesinden konuşmaz eğer hadis aleyhissalatü vesselam efendimize nispetinde sıkıntı yoksa o hadisin Kur'an'la çelişmesi çatışması mümkün değildir böyle bir şey olur mu? Dolayısıyla burada biz bir yönüyle de Kur'an dersi göreceğiz inşallah akaid ahlak ibadet muamelat. 29 ders boyunca görülecek mi görülecek o hadislerden almamız gereken mesajlar görülecek mi görülecek o hadisin benzer hadisleri de görülecek mi görülecek eğer biz bunu güzel bir biçimde uygularsak bu ilk sene daha yeni başladık ya yola bismillah dedik revan olduk en temel şeyleri öğreneceğiz inşallah Ondan sonrası da Allah Kerim artık kimin ilimden nasibi ne kadarsa Mevla onun üzerine bina edecek. Duam şudur size Arafat'ta da dua edeceğim söz. Bütün beni şu anda dinleyen bütün kardeşlerim bütün suffa meclislerinin hepsini inşallah Arafat'ta anacağım tek tek Mevla dilimdeki bağı çözsün. Allah hakkıyla bize dinini öğrenmeyi nasip eylesin. Hakkıyla yaşamayı nasip eylesin. Kendi rızası doğrultusunda bir hayat bizlere nasip eylesin. Şu çabayı, şu gayreti, şu hizmeti bereketlendirsin. Bizi de o bereketten istifade edenlerden etsin. Hepimize ihlas versin. Niyetlerimize selimiyet versin. İşin neticesinde memnun ve razı olacağı kullanından eylesin. İnşallah. Evet Ceyhun'un um, benden bu kadar. İki teşekkür etmeme de müsaade edin. Ceyhun kardeşimiz, erkeklerle alakalı Necip Bey kardeşimizle beraber çok büyük bir gayret gösterdiler. Allah razı olsun. Bu tasnifat çok kolay bir iş değil, zor bir iş biliyorum. Koca bir ekibin yapabileceği işi onlar yaptılar. Onlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hanımlar konusunda da Şenay Hanım'a, Yasemin Hanım'a inşallah... Başka gayret içerisinde olan diğer hanımlarımıza da teşekkür ediyorum. Allah gayretlerini, çabalarını daha da ziyadeleştirsin. Daha da bereketli amellerde, işlerde bizleri buluştursun inşallah.